Elhamdülillah ve salat ve selamu Ala Resulillah Şimdi bir arkadaş soruyor Kadınlarla ilgili. Diyor ki niye kadınlara Zulm olmuş mu diyorlar bize Bazı din düşmanları İşte kadının şehadeti Bakara surasında 282. ayette Yarı Erçeğin şehadasıdır Yani iki kadın bir erkek şehadesidir Şahadet yapar Şahitlik yapar bu zulümdür. Bu şüpheye nasıl cevap veririz? Evet. Allah subhanehu ve teala bu ayette deyn meselesi deyn ayeti meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayettir. 282.'de. Orada diyor ki وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ kum Bir borc alsanız birinizde çi adam şahit koyun. فَاِنْ yokuna raculeyini Eğer çi adam bulmasanız فَرَجُولُنْ ve imra'atani bir adam içi kadın mimmen tarzauna min sheh min siz gönül razılığıyla yok illeçi bunu yani ki taraf razı olsun bu şahitliğin adaletlerine şoralla taala ne diyor illet gösteriyor niye bir erkek bir kadındür çünkü kadın eğer en tızl ihdahuma fetuzkera ihdahuma el ohra Diyor ki biri unutsa Diğeri birbirine hatırlatır Buradan işte arkadaşlar Ayetin anlamı budur Buradan e, alimler diyorlar ki Kadın niye yarımşahda Çünkü kadının yapısı olarak Kadın e, e, Psikoloji yapısı olarak Duygusaldır Bu duygusallık kötü mü iyi mi Çok iyidir Çok iyi bir vergidir Allah vergisi kadınlara vermiş. Kadınlar kimdir? Bizim analarımız, eşlerimiz, bazılarımız, halalarımız, teyzelerimiz toplumun yarsı. Bizi doğuranlardır. Bizi dünyaya gelmene sebep olanlardır. Bu mübarek kadınlar niye yarı şehadet? Çünkü kadın diyor, alimler diyorlar duygusaldır. Kadın duygusallıktan etkilenir. O durumu görse, karşısındakini görse üzülür. Duyguyla hareket eder. O duygusallığı Allah kadına vermiş. Çocuk yetiştirsin. Şimdi o çocukun aziyetine dayanır. Dokuz ay karnında taşır. Çocukluğunda altını temizlemek, sütünü vermek, devamlı ilgilendirmek. Bu ne ister? O duygusallığı ister. O duygusallık kadında olduğu için bu duygusallıktan dolayı iki tane kadın. Allah Teala diyor eğer biri en tadilla tadilla Yani unutsa hatırlatmasa, yolunu kaybetse, düşünse neredir bu? Unuttum diye ne olur? O diğeri onu hatırlatır. Bu zaman ne olur? Hak kaybolmaz. Bu da zarurattadır tabi. Eğer çerçeğ var ise çerçeğ yok ise birer çerçeğ kadın Buradan dolayı bugün de bilim de ispat ediyor. Bilim. Araştırmalar Avrupa'da, Amerika'da ispat ediyorlar, diyorlar kadın doğum yaptıkça akıl, zakire şeyi zayıfleşir diyorlar. Bedeni güçlenir. Kadının her doğumda bedeni yenileniyor, güçleniyor. Onun için kadınlar bak her zaman erçekten çok yaşar. Hele özellikle doğuran kadınlar. Bizim analarımız 10 tane, 10-2 tane eskiden çocuk doğuruyorlar hepsi 80-90 yaşına kadar akli selim de yaşıyordular ama bedeni doğurmak asnasıyla aziyet, çocuk, meşkület he, eğitim bunları yüklendikçe kadın unutur ondan dolayı e, kadın e, allah Teala burada elleti gösteriyor zaten kadına biz zulmetmemişiz İslam düşmanları dediği de, gibi değil tam tersine İslam kadına verdiği mekaneyi Hiçbir din yer üzerinde vermemiştir. Hiçbir adet ve örf bugün de deme vermedi. Bugün de medeniyet düyüler tam tersine kadını alet olarak kullanıp atıyorlar. Kadını reklamda kullanıyorlar. Ayakkabı reklamı, boya reklamı kadını kullanıyorlar. Avrupa'da dedikleri bugün medeniyet kalası. Gidin bakın kadınlar ne durumdadırlar orada. Ne hakları var, ne hukukları var doğru dürüst Kadın ezilmiş. Ondan dolayı İslam en güzel şekilde kadını ne yapmış? makanesini vermiş. Kadını evinde kraliçe yapmış. Kadın anamızdır, başımızın tacıdır. İslam kadına hiçbir suratta zulmetmemiş. Burada şehadeti niye böyle yapmış dedik? Bu çünkü maddi meseleler, zor meselelerdir. Ama şu diğer yerde mutlak şahadet kadının yarıdır hayır mutlak yarı değil bazı meselelerde yarı değil kadınla ilgili olan şahadetler yarı değil ama neyle yarıdır bu meselede yarıdır diğer meselelerde yarı değil nedir tüm şahadet sayılıyor diğer meselelerde kadının şahadeti tüm sayılıyor onun için kadın Subhanallah Allah Subhanahu ve Teala aziz mukarram kılmış onun e, kadınlarımıza mekana vermiş e, yerlerini göstermiş kadını bir de şahitliğe asla bu bu türlü meseleleri de zorlamamış zaruratte koymuş çünkü kadın ne ne işi var girip erkeklerle şahit oluyor mahkemelere ama zorunluluktadır onun için diğer meselelerde Kadının Bir bir şehadeti var Mesela zina meselesinde e, Vesaire Miras meselesinde meselen, e, Şahitlik icap etse Bu meselelerde kadın nedir? Aynen erkek gibi Şeyi var Hatta bazı yerlerde kadının şeyine kalır Şahit yok ise sadece kadın var ise Şahit kadın Şahit olabilir ondan dolayı İslam insanı e, e, kadını çok mükemmel bir şekilde yaratmıştır mali zor durumlarda kadının şehadeti eridir ama o bir meselelerde kadının şehadeti tümdür kadınla ilgili olan meselelerde kadının şehadeti tümdür buradan hiç giriş yapmasılar hiç de başlarını ağırtmasılar bizim Kadınlarımız, mümine kadınlar kendi hallarından çok memnundular Çünkü biliyorlar ne kadar aziz mükerrem diller kendi evlerinde saygı göstermişik Yani mümin erkekler kadınları elleri üzerinde dolaştırırlar. Allah rızası için severler, hıyanatlık etmezler. He? Anadır. İslamiyet emretmiş anaeye iyi bakmak Baziye iyi bakmak Kardeşe iyi bakmak e, Teyzeye am Halaya bunlar nedir İslamın emridir ama bu nerede Avrupa'da var mı medeniyet kalasında Aile yoktur ya 17 yaşında 18 yaşında yetişti Kız babasını dinlemez Yoktur kaybettirmişler Anasını kal almaz Ama bizde anaya üf demez Hatta sen nene olsan bile o kadın kendisi nene olsa da varsa uf diyemez ona. vabaldır. Kadın İslamiyet'te olduğu hürmeti, olduğu saadeti, olduğu mutluluğu almamış. Kadın niye çıksın dışarıda e, bu batılılar gibi dışarıda kadını aynen bir ucuz mal gibi sermişsin. Ama İslamiyet kadını bir mücevher gibi her zaman evde gizliyor onu saklıyor. O değerini altının değerini diyor. Şimdi bilir, kuyumcu bilir. Mücevherin değerini ehli bilir. Onun için arkadaşlar hiçbir zaman buradan giriş yapmasılar, kafanızı karıştırmasılar. Allah Teala ayetin, zaten alimler diyorlar. Her zaman ayetin anlamını anlamak için yen öncesin, yen sonrası da Allah Teala zaten illetini vermiştir. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.